Oturduğumuz yerden ailemizin yaşadığı yere gidip kurban bayramında kurban kesebilir miyiz? Demiş. Evet. Tabii eğer bir kimse bir yere yerleşmişse ve orada devamlı kalmayı da niyet etmişse ve kendisine vatan olarak saymışsa ailesinin bulunduğu yere gittiğinde misafir olur orada annesinin babasının bulunduğu yerde. Kurban bayramında misafir olan bir insan, yolcu olan bir insan kurban kesmekle yükümlü değildir. Kendisine vacip değildir. Bununla birlikte bir insan tatil için gittiği, misafir olarak kaldığı bir yerde kurban keserse nafil olarak kurbanı kesmiş olur ve geçerli olur. Ancak yerleştiği yerde, şu an çalıştığı yerde ömrünün sonuna kadar kalmaya niyeti yoksa yani 5 sene, 10 sene de sonra olsa kendi memleketine tekrar dönmeyi, orada hı hı. artık hayatını geçirmeye niyet etmişse orası zaten onun asli vatan olarak kalmaya devam eder ve dolayısıyla oraya gittiği zaman yolcu olmayacağından kurban kesmek kendisine vacip olur.